Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, şimdi bu şey birazcık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının kullanış biçimleri ve muhalefetin buna karşı... nasıl geliştiği üzerinde biraz konuşalım. Özellikle de dokunulmazlık başta olmak üzere. İşte Uludere ve genel bir tablo nasıl ortaya çıkıyor? Bir tepki var mı? tepkilerde varsa ne kadar anlamlı diye bir konuşma. Bugünkü yani konumuzu buna hasredelim demiştik. Evet. Tam bunu konuştuktan sonra da bir takım haberler de geldi. Yani Ombudsman konusunda bir bakanın. Kültür Bakanı'nın ayrıca konuşması, Turizm ve Kültür Bakanı'nın ve tabii ki dokunulmazlıklarda da bayağı farklı seslerinde dile getirilmesi vaziyeti var. Ne diyorsun? Evet, yani bir defa bu e, AKP'nin e, Kürt sorununda ve e, azınlıklarla ilgili konularda sergilediği tutum e, bu iki olay. Dokunulmazlıklar ve bu son seçiminde bir kez daha. Ee, hani, karşımıza çıkıyor. Bir kez daha irdelenmeyi gerektiriyor. Ee, Kürt sorununda bir süredir tabii e, gelinin politikası izlediğini, sertlik politikası izlediğini konuşuyoruz zaten. Hı hı. Ee, hani, müzakere yaparım falan ben e, işte herkesle konuşurum diye açıklama yapıyor bir yandan başbakan bile. Başka bakanlar Beşir Atalay Mesela bu tür bir açıklamayı daha önceki gün yaptı ee, ama öbür yandan e, partinin meclis grubunu e, düşürebilecek e, sadece onun e, sayısal azalmayla düşmesiyle sonuçlanmayacak ayrıca e, yaygın bir başka gerilim dalgasına yol açabilecek hamlelerde de bulunuyorlar hamlelerde yapıyorlar. Dokunulmazlıkları Kaldırma Girişimi Böyle Bir Girişim Çünkü Kontrolü Kolay Olmayan Bir Hamle Bu Daha Önce De Konuştuk Bu Geçen Haftaki Programımızda Buna Değindik mi? Hatırlamıyorum Ama Yazıda Da Belirtmiştim Dokunulmazlık Bir Süreç Meselesi idam Gibi Değil Hani Konuşursunuz Gündeme Getirirsiniz Sonra Da Unutturursunuz Geçer Gider Bu Öyle Değil Bir kere sürücü mecliste başlattınız mı? Kontrol etme imkanlarınız da azalır. Ee, yani adalet ve anayasa karba komisyonu bunu genel kurula getirdi mi? 139 o yetiyor kaldırmaya. Bunu havada, karada bulur zaten AKP de, AKP yönetimi, hani, grubu serbest bıraktı zaten kendini o 199 oy çıkar. Tahrimat verse, haydi haydi. çıkar. Ayrıca CHP'nin pusuda bekleyen hazır 50 oyu var. dolayısıyla hani bu sonuç bu bu süreç dokunmazlıkları kaldırma noktasına sürükleyebilir ki hükümeti de bir belli bir aşamada bundan vazgeçmek istese bile vazgeçemeyebilir demek istiyorum. Evet ve senin bugünkü yazında da bu sürecin başlamasıyla ondan sonra da Daha aşamalar, daha ilerki aşamalarda durdurmanın pek kolay olmadığını da söyledin ve en önemli sebep olarak da başbakanın kendisi baştan karar vererek bunu empoze ediyor yani dokunmazlıkların kaldırılması. Yani bundan döner mi dönmez mi bilmiyorum ama en azından hani Cüneyt kadar yaptığı açıklamalar son derece sert ve kararlı bir tutumu. ...yansıtıyordu... Ee, ...ya bunların e, dokunmazlığını kaldıralım... ...dokulmazlık kaldırılınca tabii... ...yargılamalar başlayacak... ...yargılamalar başlayınca... ...tutuklamalar olabilir... ...tutuklamalar olunca... BDP grubunun birlikte hareket edeceğini... ...Giltan Kışanak'tan e, tekrar duyduk dün... E, ...meclis dışına çekilebilirler... E, ...çekilirlerse... ...yeni bir e, sertlik ve gerilim dalgası... E, ...kaçınılmaz gibi görünüyor... Şimdi e, bunlar hani e, bunlarla ilgili gelişmeler tamam e, şu kadar da şunu da ekleyeyim sonra e, bir genel değerlendirme yapmaya çalışalım birlikte hı hı. E, dün e, AKP kapalı toplantı yaptı e, grup kendi grubuyla başbakan istişare toplantısı diyor bunlara e, bu istişare toplantısından sızan bilgiler var. E, ...benim de öğrendiklerim var... ...bu... E, ...biz bugün gazetelerde de var... ...çeşitli e, gazetelerde... E, ...çü büyük ölçüde... ...benziyor zaten haberler birbirine... ...ve benim de takip edebildiğim kadarıyla... ...esas itibariyle doğru bu haberler... ...ama bazı gazetelerde abartılı... ...bazı gazetelerde çok küçük bir haber olarak veriliyor... E, ...artık herkes kendine göre... ...bu da muhalefetin tarzıyla ilgili bir şey herhalde... ...onu da konuşacağız... Ee, bir daha bir yumuşama işaretleri e, gelmiş başbakandan en azından ya da parti grubunda e, bunu biraz daha zamana yayma, biraz daha soğutma, biraz daha tansiyonu düşürme yönünde bir havanın e, ciddi bir karşılık bulduğu, bulduğu söyleniyor. Ee, bu da olumlu bir gelişme. Neden olumlu bir gelişme olduğunu da hemen ekleyeyim. Sadece hani o gerilim dalgasına çarpmayacak olmamızdan değil. Tepkilerin ve uyarıların e, AKP grubunda karşılık bulması nedeniydi. E, esasen siyasi önemi büyük bu gelişmenin. Evet, evet daha demokrasiye yönelik bir... E, yani partinin bir demokratlaşması yönelik. Değil, evet, demokrasi değil demokrasi. Yani o, o o demokrasi çağrılarının, demokrasi konusundaki e, uyarıların e, ve bu konudaki itirazların çoğalmasının parti grubunda yankı bulması önemli. ve yani bu bulduğu yankının parti organlarına iletilmesi, e, iletilmesi önemli. Yani oradan bir kaç binet çıkıp bunu dile getirmesi önemli. E, hani Ahmet Altan'ın yazısını biraz fazla. E, abartılı buldum hani akife demokrasiye işte dönüyor tek adamlık meselesi bitti diye kesin ve keskin ifadelerde anlatıyor. Böyle değilse de e, bu diğer söylediğim çerçevede demokrasi adına e, sevindirici bir gelişme elbette. Hı -hı. Olumlu bir gelişme. E, şimdi ombudsmanlık meselesine gelelim. E, ya bunların tesadüf seçimler olduğu kanısında değilim. Hı -hı. Ee, bu e, ilk değil zaten. Bakın Muhittin Mıhçak da var orada. Onu gözden kaçırıyor e, basın. E, Şimdi beş denetçi seçildi ya ayrıca. Bir baş denetçi, beş denetçi. Bu e, baş denetçi meclis e, denetçileri de e, e, karba komisyon seçiyor. Yani insan hakları ve dilekçe komisyonları birlikte e, toplanıyorlar. Onlar seçiyor. Muhittin Mıhçak kim diye Ee, kısa bir araştırma yaptınız mı bilmiyorum. Hayır Artık... yapmadık. Evet, dokuzuncu ceza dairesinin başkanıydı. Dokuzuncu ceza dairesi, Kürt konusunda o aşırı sert ve keyfi yorumları olan e, sayısız ağır cezaya çok keyfi ve sert yorumlarla e, imza atmış bir dairedir. Muhit Muhçak bu dairesin uzun süre. başkanlığını yapmıştır. Yani hani anti Kürt bir e, hınç e, nerede aranır diye sorarsanız e, bir sürü yerde yargıda da nerede aranır soğut karşılığı nerededir diye sorarsanız açın 9. Ceza Dairesi'nin yargıtayın 9. Ceza Dairesi'nin kararlarına bakın derim. Şimdi ya peki niye yani hani bunlar durup dururken mi seçiliyor. Bir, bir tesadüf mü? Bunun e, tesadüf olduğunu sanmıyorum. Yani hranting e, soruşturmasını da e, tekrar hatırlarsak neler olduğunu orada. E, bir sürü devlet görevlisi e, kayrıldı. E, bir sürü e, soruşturma sürecinin bir şekilde dışına e, kaçırıldı. Yani e, hem yargı hem idari ya hem yargısal hem idari soruşturmalardan bir sonuç çıkarlamadı. Ee, soruşturmanın derinleştirilmesi talepleri karşılık bulmadı. Ankara'nın dehlizlerinde, dehlizlerinde ve koridorlarında denizlerinde ve korydorlarında kaybolan pek çok şey var. Hani bu lafı başbakan Ordudere için kullanmıştı evet. ya. Ee, öyle olmayacak demişti. Onu da gelelim işte gene aynı şey oluyor. Evet, pardon ona gel gelirken arada da şeyi de bir bir gidim açabilirsek tabii, tabii, tabii, tabii. yani o da şey mesela bu Hrant Dink soruşturmasının özellikle de bu Malatya'daki Bir zirve, zirve, katliamı. zirve, katliamını da birleştirmeye yönelik olan e, girişimlerde bulunan savcı, sonuçta salcı yaptın onu hatırlatmak. E, Evden evet. da hiç tesadüf gibi gelmiyor insan. Gelmiyor, bana da gelmiyor. Şimdi ne peki durum ne yani ne oluyor bunlar, neye işaret ediyor diye. Ee, hani düşününce, e, şöyle bir açıklama e, hani e, geliyor karşımıza, rastlıyoruz o açıklamaya. Diyorlar ki. Efendim ya e, AKP ile derin devlet burada e, karşı karşıya geliyor. Yani bunlar AKP'nin değil, derin devletin işlemleri. Kim bu derin devlet? Yani biz derin devletle ilgili evet, çok kafa yormuş, çalışmış, uğraşmış insanlarız ve derin devleti nasıl tanımlayabileceğimizi biliyoruz. Derin devlet diye bir şey olmadığını söyleyecek halimiz de elbette yok. Yani bu vardır ama bunu nasıl tanımladığımız önemli. Şimdi bana göre AKP'nin e, içinde ve e, ideolojisinde, yani hem kadrolarında hem ruhunda, e, Cumhuriyet'in milliyetçilik ve devletçilik karması ya da kırması ideolojisinin çok ciddi yansımaları var, çok ciddi etkileri var. Bunlar içselleşmiş e, ideolojik unsurlar gibi geliyor bana. E, kimin zihninde ne kadar yer aldığını hangi yetkilinin veya hangi temsilcinin hangi davranışına ne zaman yansıdığını çok kolay saptayamayabilirsiniz ilk bakışta. Hı hı. Ama bir araya topladığınızda o zaman çok daha görünür hale geliyor ve tablo dediğimiz şey ancak belli parçaları birleştirilerek birleştirerek elde edilebiliyor. Hı hı. Şimdi ben bunu ciddi, yani Kürt meselesinde de e, AKP'nin karar e, organlarını, mekanizmalarını etkileyen bir şey olduğu kadısındayım. E, hani e, şöyle de yazılar okuyoruz, Efendim, AKP devletle işte hesaplaşabilen bir parti oldu sonuçta devlete muhtaç değil onun temsil te, ettiği taban. O nedenle daha kolay e, devletle hesaplaşabiliyor. Ve demokratikleşme programlarını daha rahat yürütebilir deniyor ee, kısmen doğru e, kurumsal açıdan öyle oldu yani e, devlet dediğimiz yapıyla e, hesaplaşmaları belli kurumlar üzerinden oldu ancak kurumlar üzerinden yürütülen hesaplaşma ideoloji üzerinden yürütülen ...hesaplaşmayla denk düşmüyor onu karşılamıyor aynı anlama gelmiyor ortak ideolojik unsurlar varken bile iki taraf birbiriyle hesaplaşmaya kurumlar üzerinden girebiliyor. Buna daha çıplak iktidar mücadelesi diyenler var ama o bana biraz dar geliyor, daha daha basitleştiririci e, geliyor bu ifade. Şimdi bu derin ideolojik e, kır, o kırma dediğim e, birleşimin etkilerini bana göre... Kırt sorunu ile ilgili olarak Erdoğan'ın da dirinde görebiliriz. Başbakan Erdoğan'ın da. Veya gözden Irak bizim belki basına da yansımayan pek çok icraatta bu tür seçimlerde, bürokrat tayininde, başka tasarruflarda görebiliriz. Şimdi ombudsman seçimi bundan bunların bir önemli örneği gibi görünüyor bana. Bilseydiler seçmeyecekler miydi? sadece bir nedenle davet diyebilirim. Cabooyu karşında zor duruma düşmeyelim, mahcup olmayalım meselesi. Ne dikkate alabilir ve ondan da emin değilim. Ben de çünkü genellikle yani, böyle bir kaygının evet. belli bir etkide bulunduğunu gösteren çok fazla da işaret yok önümüzde fakat. Evet yani hani olsa bile olsa orada olur ondan da emin değilim diyorum zaten. Yani Evet, Sedat Selim Ay meselesinde de... İşte çünkü. Sedat Selim Ay meselesi değil mi? İstanbul Emniyet müdürlüğü evet. yardımcısında, bahsediyoruz. bunu da ne kadar uzun konuştum. He. Şimdi neyi gösteriyor? Bu gerçekten bir kurumsal hesaplaşma oldu yerleşik devletle, Cumhuriyet e, kadrolarıyla. Ancak bu e, bir e, hani ortak ideolojik unsurlara sahip iki güç arasında gerçekleştiği için... <gülüyor> Ee, bu e, icraatlar devam ediyor Kim bu yargıç Neyle tarif edilebilir Ombudsman seçilen kişi ee, Benim işte Yargıyla ilgili çalışmalarımda çizdiğim Devletçi Milliyetçi, ulusalcı e, Zihniyet Unsurlarını temsil eden tip Öyle değil mi Aynen Yani öyle. bunun hangi partiye yakın Olduğu önemli değil başka konularda ne düşündüğü önemli değil ne bileyim dindar mı değil mi bu da önemli değil hepsi gelip bir yerde buluşabiliyorlar buluştukları noktada özellikle yargı için söylüyorum Başka kurumlarda da var ama yargıyı bende oradan çalıştığım için çok daha yakından. Bu çok bilmiyorum. önemli bir noktayın altını çizmiş oluyorsun. Burada herhangi bir dini ya da şey başka türden bir eğilim yakınlık parti daşlığının hiçbir önemi yok. Yani çok önemsiz kalıyor esas olarak tabii bu işte milli çekirdeği korumak herhalde. Evet bir o aynı şey Muhittin Muhçak yani Diğer şimdi baş denetçinin yardımcıları olacak diye tanımlayabileceğimiz denetçiler. Sedat Selim Ay gibi insanlar. Sedat Selim Ay dindar, muhafazakar falan filan biri diye mi oraya atanıyor? Yoksa diğer o devletçi milliyetçi kırması şu ideolojinin has adamı. polisteki as adamlarından biri olduğu için mi orada duruyor? Yani devleti ve milli hassasiyetleri, milli çıkarları tırnak içinde iyi koruyan, iyi bilen, iyi kollayan biri olduğu için mi? Şimdi bana göre AKP bu tercihlerde bulunurken ister açık bir bir tercih, açık bir kararla bir niyetle yapsın, ister bilinçaltı etkilerle yapsın. İkisi arasında ikincisi daha e, da önemli geliyor bana. Hangi niyetle yaparsa yapsın sonuçta bir nokta açığa çıkıyor. Onu görmek lazım ve muhalefet dediğimiz şeyi de e, AKP'ye karşı tutumu da buradan yeniden değerlendirmek lazım. Bizler için de bir ama bir sürü insan için bunun gerekli olduğunu söylüyorum. O da e, bu devletçi, milliyetçi... E, Cumhuriyet ideolojisi unsurlarının e, ne kadar yaygın olduğu e, davranışları ve e, politikaları nasıl ne ölçüde belirlediği meselesidir. O üzerinde durulması gerektiğini söylediğim mesele. Evet. Buradan peki nasıl bir yönseme çıkacağını düşünüyorsun şimdi bu Mart'a bırakılacağına dair evet. bir şey var bu Benim şeyde. tahminim şey olacak. Yani zamanla yayılacak. Benim de Ak Parti kulislerinden aldığım şahsen de Edindiğim isteğim bu yönde. Yani bugün maddi etrafı zilini yazılmış gazetelerde bu tansiyonu düşürücü bir yol izleneceğini tahmin ediyorum. E, işaretler o yönde e, ve Mart'a kadar da zaten ne olacağını e, bilmiyoruz. Bir e, Mart'a bırakılmasının bir başka nedeni daha var. Muhtemelen eğer bırakılırsa bu sadece meseleyi soğutma amaçlı olmayacak. E, nevrozda ne yapacaksınız onu görelim ondan sonra karar verelim gibi bir küçük şantaj e, E, fikri var gibi geliyor bana ama muyum yani e, Marta bırakılırsa işte eğer Mart devrozda e, rahat durmazsanız e, dokunmazlık var yine gündeme getiririz gibi bir hesapta yatıyor olabilir e, şu bu kararın altında bir küçük yaptım. bir hesap ee, küçük. ya olabilir gibi evet, geldi evet, bilemiyorum <gülüyor> Yani ben hiç düşünmemiştim ama olabilir tabii. Sanırım düşünen tek kimse çıkmaz kolay kolay ilk etapta ama artık bunları da düşünmemiz gerekiyor. Evet, Yaşadığımız bu olay karşısında. Şimdi şeye bir zamanımız azaldığından bir toparlama yapmaya çalışıyorum. Lütfen. Özellikle AKP'de bu tercihleri belirleyen hani demin söylediğim ideolojik unsur Buna zihniyet yapısı diyebiliriz falan yani çeşitli şeyler söyleyebilir zamanlıyoruz dediğimizi anlatabiliyoruz dediğim sanıyorum evet. şu bunun e, mutlak bir egebenliğinden söz etmiyorum parti içinde bunun güçlü bir damar olmasını e, olmasın altını çizmeye çalışıyorum çeşitli e, kararlara bunun nasıl yansıdığını da e, bir şekilde açıklamaya çalışıyorum şimdi eğer öyleyse o zaman Ee, ...bu unsurla, bu zihniyet unsuruyla hesaplaşmayı, yüzleşmeyi nasıl yapacağız? Bazıları e, bunu çok yumuşak, işte çok mülayim bir şekilde yapalım diye öneriyor... ...bazıları çok daha sert bir çizgiyi tercih ediyor. Bu biraz taraf içindeki ayrışmaydı biliyoruz. Ee, mesela Ahmet Altan çok doğrudan ve sert bir dil e, tercih ediyor... Ee, üslubuyla benim üslubum uyuşmayabilir ama Ahmet Altan'ın yaptığının bir tür sarsarak yüzleşmeye mecbur etme stratejisi ya da niyeti olduğu kanısındayım. Öyle okuyorum ve bunda bir yanlışlık görmüyorum. Yani yüzleşme böyle de yaptırılabilir. Ee, asıl derdi muhafazakar tabanın kendisiyle ve kendi kadroloyuyla yüzleşmesini bir şekilde teşvik etmek. Onu görebiliyoruz yazılarında. Ama bunu yaptığı üslup oldukça sert. Ama bu sertliği muhafazakar tabana yönelik bir e, aşağılayıcı, kırıcı üsluba dönüştürdüğünü pek görmedim. Yani belki bazen ölçü kaçmıştır. Burada esas mesele e, Erdoğan'ı e, e, hedefe koyarak e, bu e, yönelimi eleştirmek ya da sarsmak gibi görünüyor bana Ahmet Altan'ın yaptığı. E, şimdi tabii e, AKP ne yaparsa yapsın. Ee, ona vurmaya çalışan ulusalcı bir, bir e, geniş çevre olduğunu da biliyoruz. Ama dikkat edin o ulusalcı çevreler bu ombudsman gibi meselelerde, dokunmazlık gibi meselelerde seslerini pek çıkarmıyorlar. AKP'ye oradan itiraz etmiyorlar. Evet, demin senin ortaya koyduğun ayrım bir, bir kez daha burada da e, göz önüne geliyor. Burada e, şey değil... Yani Gene aynı çekirdekten bahsediyoruz. Milletçi, evet, evet ve militarist. o çekirdek ulusalcıların da karşı olduğu ya da rahatsız olacağı bir çekirdek değil zaten. Yani evet. Şöyle bir bak bakalım çevremize bakalım hakikaten yayınlarına bakalım. Böyle ulusalcı kanadın evet işte bu e, hani sözcüsü diyebileceğimiz e, formlara bakalım. Bizim rahatsız olduğumuz noktalar değil onlar rahatsız olduğu AKP'nin icraatları içinde. Evet, biz demokrasi kaygısı yok yok hiç yani. Evet devleti kollama kaygısının ortak ürünü olan kararlar onlar açısından da pekala sorun oluşturmaya biliyor. Onlar başka yerlerde itiraz ediyorlar. Mesela AKP'ye Kürtçü diyorlar diyelim. Ya da fezlekelerin e, Gündeme alınmamasına itiraz ediyorlar Açlık grevlerinde e, Müzakereye yönelmesine itiraz ediyorlar Falan e, Yani orada dertleri işte AKP'yi Kürtçü Şeriatçı falan bir parti gibi sunmak eleştirilerini Demokratlık üzerinden yapmıyorlar zaten Onlar, O nedenle Burada mesele e, Hani diğer demokrasi derdi olan Demokrat değerleri Önemseyen çevrelerin ...nasıl bir muhalefet, nasıl bir eleştiri, nasıl bir itiraz yolu ve üslubu izleyeceğidir. Burada da o ayrımı yaparsak, hani AKP sanki gerçekten hesaplaşıyormuş gibi e, ve arada bir tökeziyor. İşte derin devlette de daha varlığını e, eski anlamda, eski şekliyle sürdürüyor. O nedenle biraz anlayalım AK Parti'yi, biraz daha anlayış gösterelim, e, o kadar e, sert olmayalım... şeklindeki muhalefet önerisini, itiraz önerisini ben e, doğru bulmuyorum. E, burada elbette Türkiye'de e, muhafizekar tabanak buluşmanın e, onlara ulaşabilmenin çok değerli bir şey olduğunu e, kabul ediyorum. E, ama e, şu gördüğümüz haliyle AK Parti'nin icraatlarında bu zihniyet unsurlarıyla başta o zihniyet unsurlarıyla yüzleşmeyi sağlayacak onları sorgulama ortamı yaratacak bir üslubun bir yaklaşımın daha değerli olduğu kanısındayım evet yani katılmamak mümkün değil yani bugün uzunca bir süreden sonra bu şeyde dokunulmazlıklarla ilgili parti içinde kapalı yapılan hı hı. toplantıdan sonra daha pozitif, daha olumlu bir şeye doğru bir ufak bir, ufak da olsa bir yönseme olduğunu söyleyebiliriz belki. E, bunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle e, bir şeyle bitirelim istersen. Hı hı. E, şimdi e, bu mesele Kürt e, vekiller e, açısından e, hakikaten hayati bir meseleydi. Yani e, daha önce de söyledim e, AKP Kürt sokağını ve ruhunu bilen kadroları 2011 seçimleri öncesi tasfiye etti. Geriye çok az e, o havadan gelen insan kaldı ki biri zaten işte e, basında sık sık artık adını gördüğümüz Galip El Sarioğlu'dur. E, onun bu çıkışı gerçekten çok önemliydi. Eskiden onu, o, o böyle bir çıkışın etrafında duracak en az 10-15 tane Kürt milletvekili vardı bugün. İki tane bile bulması çok zor, bulması çok zor. Şu buna rağmen bu itiraz dile getirilince zaten e, gel, böyle bir diyalektiği de var itirazın, e, huzursuz, rahatsız e, olan diğer insanların e, e, o bu duygularını, bu tutumlarını bir şekilde dile getirmeyi e, e, dile getirdiklerini, dile getirmek için de uğraştıklarını ya da kendilerini geri planda tutmak, e, tutmak. Beceremediklerini görüyoruz Daha sade söyleyeyim Biri itiraz edince ve siz de rahatsızsanız Susmanız sizi çok daha fazla Vicdanen e, zorlayabiliyor O nedenle Bir itiraz arkasından Küçük bir itiraz daha şeyi hani Pek çok filmde vardır e, Bu sahne biliriz ya e, Bir kişi Hiç umulmadık anda itiraz ediyor Bir sınıfta okulda galiba şeyde de vardı öyle ozanlar derneğinde de vardı falan. <gülüyor> ee, birden biri bir küçücük itiraz da buluyor. Sonra arkadan çıkanlar ben de bende, de de ben de diye Köyü gidiyor. İyi evet, büyüyebiliyor. Evet. evet bu çok yani bu ilk, uzun zamandır haftalardan beri ilk kez bu açlık grevleri gibi olumlu bir şey olarak onu, konuşuyorum evet. <gülüyor> onu fark ettim birden yani. <gülüyor> e, tabii, itirazın hayatı güzelleştiren değeri diye e, bir sözle e, hani yüzlerimizi biraz da e, e, aydınlatan etkisi diye e, bitirebiliriz de. evet çok <gülüyor> güzel çok teşekkürler ya, görüşmek teşekkür üzere <gülüyor> MEO Voto. Hitit Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41